Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bir Greenpeace üyesi kutuplarda petrol arama faaliyetlerine protesto ettiği için gözaltına alınan eylemcilere dikkat çekmek amacıyla... Eiffel Kulesi'ne tırmandı. 26 Ekim sabahı tırmandığı kulenin ikinci katında yaklaşık 2 saat asılı kalan eylemcinin, Gazprom şirketinin petrol arama faaliyetlerini protesto eden grup üyelerinin serbest bırakılması için kuleye çıktığı öğrenildi. Kule'de asılı geçen 2 saatin sonunda itfaiye ekipleri tarafından indirilen eylemci ve olay yerinde bulunan 5 grup üyesi polis tarafından gözaltına alındı. Greenpeace Fransa'dan Cyril Cormier ise, Fransa hükümetinden korsanlıkla suçlanan 30 üye'nin serbest bırakılması konusunda yardımcı olmasını istediklerini söyledi. Kormiye gelecek hafta Rusya'ya gidecek Fransa Başbakanı Jean-Marc Ayrol'dan da Rus mevkidaşı ile konuyu görüşmesini talep ettiklerini belirtti. Rus güvenlik güçleri 18 Eylül'de Kuzey Buz Denizi'nde petrol arama faaliyetleri gerçekleştiren Gazprom'u protesto eden Greenpeace eylemcilerine müdahale etmiş, ertesi günde eylemcilerin bulunduğu Arctic Sunrise gemisine operasyon düzenleyerek, 28 eylemci ve 2 gazeteciyi gözaltına almıştı. Yargı süreçleri hala devam eden eylemcilerin suçlu bulunmaları halinde 7 yıl hapis cezasına çarptırılacağı ifade ediliyor. Tutuklanan Greenpeace eylemcilerine siz de destek olmak isterseniz greenpeace.org taksim freeouractivists adresini ziyaret edebilirsiniz. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayınladığı rapora göre 2050 yılında rüzgar enerjisi tüm dünyanın ihtiyacı olan enerjinin %18'ini sağlayabilir. Uluslararası Enerji Ajansı kısa bir süre önce Rüzgarın Yol Haritası 2013 isimli bir rapor yayınladı. Rüzgar enerjisi hakkında bilimsel öngörülerde bulunan rapor ilk kez 2009'da yayınlanmıştı. Raporun 2009 yılındaki yayınlanan versiyonunda 2050 yılına gelindiğinde dünyada kullanılan elektriğin %12'sinden fazlasının rüzgar enerjisinden sağlanacağı tahmin ediliyordu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan raporda ise 2050 yılında dünyada kullanılan elektriğin %18'inden fazlasının rüzgar enerjisinden sağlanacağı öngörüsünde bulunuyor. Yani %6 artmış. Bugün dünyada kullanılan enerjinin yalnızca %2.6'sı maalesef rüzgardan sağlanıyor. Ayrıca raporda Çin'in şu anda rüzgar sektörüne liderlik eden Avrupa ülkelerini 2020 ila 2005 yılına kadar geçmesi de öngörülüyor. Amerika'nın ise rüzgar enerji sıralamasında 3. sırada bulunacağına yer veriliyor. Bu öngörüler ışığında Çin'de gerçekleşecek karbondioksit salımındaki azalmayla birlikte 2050 yılında yılda 4.8 milyar ton karbondioksit salımının da önüne geçilmiş olacak ki bu miktar Avrupa ülkelerinin şu anki yıllık karbondioksit salımına eşit. Türkiye'de karbon emisyonu maalesef ...rekor hızla artmaya devam ediyor. Dünya Bankası'nın çalışmasına göre 2030 yılına kadar Türkiye'nin karbon emisyonu 2009 seviyesinin 3 katına çıkacak. Türkiye'nin gelişme kalkıma modeli özellikle çevresel maliyet açısından soru işaretlerine yol açıyor. Dünya Bankası yeni çalışmasında bu soru işaretlerini yanıt ararken, Türkiye ekonomisinin ne kadar yeşil olduğunu da mercek altına aldı. Dünya Bankası'nın çalışmasına göre... Türkiye'nin milli gelirine oranla sahip olduğu karbon salımı halen sanayileşmiş ve diğer gelişmekte olan ülkelerin çok gerisinde gözüküyor. Bununla birlikte Türkiye'nin karbon salımının son yıllarda OECD ülkelerinden daha hızlı bir şekilde arttığı ifade edildi. Dünya Bankası gelecekte de bu artışın bu hızla devam edeceği tahminini yapıyor. Buna göre Türkiye 2009'da 369 milyon ton olan karbon salımını 2030 yılına kadar 3 katına çıkaracak gibi görünüyor maalesef. Dünya Bankası'nın Türkiye ile ilgili hazırladığı politika notunda Türkiye, hava ve su kalitesi, orman alanları gibi birçok konuda diğer ülkelerle karşılaştırılıyor. Çalışmaya göre Türkiye hava kalitesi bakımından ortalamanın üstünde yer alırken, suyun verimli kullanımı ve yenilenebilir su kaynakları açısından diğer ülkelerin gerisinde. Dünya Bankası, Türkiye'nin hızlı büyümesine karşılık doğal sermaye stokunda hızlı bir, Ermenin yaşandığını, dolayısıyla etkin bir çevre yönetimiyle Türkiye'nin daha yeşil bir ekonomiye ulaşmasının mümkün olduğunu belirtiyor. Kurum, Türkiye'nin yeşil bir ekonomiye ulaşması için sektörel düzeyde detaylı analizlere ihtiyaç olduğunun altını çiziyor. Umarız yetkililer Dünya Bankası'na kulak verirler ve politikalarını gözden geçirirler. Ve Kemer'de doğa maalesef katlediliyor. Antalya'nın Kemer ilçesinde Kesme Boğazı ve Güvertedere bölgesinde DSİ tarafından özel bir şirkete ihale edilen ıslah çalışmasında yaşanan tahribat yaşam savunucularını ayağa kaldırmış durumda. Kemer'in içme suyu kaynağı da olan Güvertedere'nin iş makineleriyle tahrip edilerek taş ocağı gibi kullanılmasına tepki gösteren Kuzdere gönüllüleri İlgililer hakkında suç duyurusu bulunmaya hazırlanıyor. Kuzdere Gönüllere pek çok bitki türü ve ağacın da katledildiği çalışmanın içeriği hakkında DSİ Antalya 13. Bölge Müdürlüğü'ne bir dilekçe yazarak bilgi istedi. Dilekçe de bölgede kurulmak istenen bir HES projesi bulunduğu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ÇED başvurusunun onaylandığına dikkat çekilerek alanda yapılan çalışmanın HES projesiyle bir ilgisi olup olmadığının da yanıtlanması istendi. DSA'nın dilekçeye verdiği yazılı yanıtta yapılan çalışmanın taşkın önlem amacını taşıdığını altı çizilerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nden alınan izinler doğrultusunda dere yatağındaki taşların alınarak, orman yollarının yapımında taşkın önlemek amacıyla kullanıldığı kaydedildi. Ayrıca çalışmanın HES projesiyle de bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Müzik